Fakat bütün bu çeşitliliğe ve kalabalığa ve çarşının darıcık sokaklarına rağmen, sıkıntı verici bir izdiham, bir itişip kakışma yok görünürlerdi. Çünkü Medine'de zaman, aceleciliğin kanatlı atlarıyla değil, çöl sükunetinin çıplak ayaklarıyla ilerliyor. Fakat daha da garip olan şey, her soydan, her kavimden insanın, Çeşit çeşit renk renk giysiler içinde kaynaştığı Medine sokaklarında egzotik bir kargaşalığın bulunmayışı. Görünüşteki çeşitlilik kendini ancak ayrıştırmaya, analiz etmeye niyetli gözler önünde ele veriyor. Bana öyle geliyor ki şehre geçici olarak gelmiş olanlar da dahil burada yaşayan herkes şu anda ortak bir ruh durumu ve dolayısıyla hani neredeyse yüzlerindeki ifadeyi varıncaya kadar ortak bir tavır ve davranış temposu içinde bulunuyor. Çünkü burada herkes kendini peygamberin şehrinde onun misafiri olarak, onun manevi gözetim ve gözcülüğü altında hissediyor şu an. Evet. 1400 yıl sonra bile onun manevi varlığı burada canlı bir titreşim halinde hissediliyor ve yalnızca onun kutlu mesajı sayesindedir ki Bir zamanlar Yesrib denen dağınık köyler topluluğu kutlu bir şehir haline dönüşmüş ve bu şehir bütün Müslümanlar tarafından bugüne kadar dünyanın başka hiçbir şehrine nasip olmayan derin bir sevgiyle sevilmiştir. Artık kendi adı bile unutulmuştur şehrin. 1400 yıldan beri Medine Tünn Nebi yani Peygamberin şehri olarak anılmaktadır. 1400 yıl boyunca aynı hikmete dayanan Öylesine büyük bir sevgi akımına hedef olmuştur ki burası, içindeki bütün renkler, bütün şekiller ve devrimler, bir menşe, bir aile benzerliği, bir aile insicamı kazanmış, tüm görünüş farklılıkları ortak harmoniyi meydana getiren, uyumlu ses ve renk değerleri haline gelmişler. İnsanın bu şehirde duyduğu mutluluk budur işte. Bu birleştirici harmoni. Gerçi, Müslüman dünyanın öteki yörelerinde olduğu gibi bugün Medine'de de yaşanan hayatın, peygamberin gösterdiği hedeflerle ancak çok uzak ve biçimsel bir akrabalığı var. Ve gerçek Müslümanın şuur aydınlığının yerini başka yerlerde olduğu gibi burada da uyur gezerlerin insiyak ve alışkanlıklara bel bağlayan zihni alaca karanlığı almış ama yine de bu şehirde bugün hüküm süren atmosferle şehrin muhteşem, kutlu ve büyük manevi havasını hala koruyor. Yeryüzünde hiçbir şehir, bir tek şahsiyetin aşkına bu kadar çok sevilmemiştir ve yeryüzünde hiçbir insan 1400 yıl boyunca o büyük yeşil kubbenin altında yatan şahsiyet kadar çok sevilmemiştir. Ve bu coşkun sevgiye rağmen bu şehirde yatan peygamberin ölümsüz bir şahsiyet olduğu hiçbir zaman iddia edilmemiş. Ve ona Müslümanlar tarafından hiçbir zaman başka peygamberlere ölümlerinden sonra kendi ümmetlerince yapıldığı gibi tanrısal nitelikler yakıştırılmamıştır. Nitekim Kur'an, Hazreti Muhammed'in bir beşer olduğunu vurgulayan ayetlerle doludur. Muhammed bir Resul'den başkası değildir. Ondan önce nice Resuller geçti. Eğer o ölür ya da öldürülürse, tabanlarınızın üzerine Geri mi döneceksiniz? Onun, Allah'ın yüceliği karşısındaki beşeri acziyeti, Kur'an'da şöyle ifade edilmektedir. De ki, Allah'ın dilediğinden başka, Ne fayda, ne de zarardan bir şeye sahip değilim ben. Gaybı bilseydim, şüphesiz, Kendim için hayrı çoğaltırdım, Ve kötülük ulaşmazdı bana. Ben, inanan bir kavim için, Sadece bir uyarıcıyım. Çevresindeki insanların onu sevgileriyle öyle sımsıkı kuşatmaları da, onun kendileri gibi yalnızca bir insan olmasından ve bütün insanlar gibi insan olarak var olmanın acı ve neşvesini tadarak yaşıyor olmasından ileri geliyordu. Bu sevgi onun ölümünden sonra da sürdü ve sonsuz bir çeşitlilik içinde çınlayan bir melodinin leit motifi gibi, müminlerin kalplerinde yaşadı hep. Tarihi şehrin her taşı bu leyt motifi söyler size. Ona bu şehirde her adımda elinizle dokunur gibi olursunuz. Ama sözcüklerle ele geçiremezsiniz onu. Pazardan büyük mescide doğru yürürken, gelip geçen eski dostlarla selamlaşıyoruz. Tanıdık dükkancılara başımla selam verip geçiyorum. Ve sonunda dostum Ez zuaybinin ısrarı üzerine... Bedevilere kumaş sattığı küçük tezgahının yanında oturmak zorunda kalıyorum. Ooo Muhammed, ne zaman döndün? Nerelerdeydin? Aylar var ki yüzünü göremedik. Hailden, nüfuttan geliyorum. E, peki bir süre olsun evinde kalmayacak mısın bari? Hayır kardeşim, yarın değil, ertesi gün Mekke'ye gidiyorum. Ezduaybi, karşı kahveden garsonu çağırdı. Ve garson göz açıp kapayıncaya kadar elinde ince fincanlarla dikildi. Peki ama şu sıra Mekke'ye gitmek niye Muhammed? Hac mevsimi geçti. Hac için gitmiyorum ki Mekke'ye. O görevi daha önce beş sefer yaptım. Yalnız, yalnız Arabistan'da yeterince kaldım gibime geliyor. Ayrılmadan önce Mekke'yi, bu ülkede geçen hayatımın ilk günlerine sahne olan şehri bir kez daha görmek istiyorum belki. Ve sonra gülerek ekliyorum. Evet kardeşim. Doğrusunu söylemek gerekirse Mekke'ye niçin gidiyorum? Bunun sebebini ben de tam olarak bilmiyorum. Bildiğim tek şey oraya muhakkak gitmem gerektiği. Kederli başını salladı Ezguaybi. Bu ülkeyi ve kardeşlerini bırakıyorsun, öyle mi? Bunu nasıl da rahat söylüyorsun? Uzun ve telaşlı adımlarla tanılık bir seyyah geçti tezgahın önünden. Zeytti bu. Birini aradığı ortadaydı. Hey, Zeyt Nereye böyle? Aniden döndü ve sabırsız bir ifadeyle. Seni arıyorum amcacığım. Postanede seni bekleyen bir tomar mektup vardı. İşte, onları alıp getirdim. Selamun Aleyküm Eczuaybi Şeyh'im. Orada ayak ayak üstüne atmış otururken, zarf tomarını açtım. Mektuplardan birkaçı Mekkeli dostlarımdan, birisi altı yıldır muhabiri olduğum İsviçre Her Herzeitung gazetesi editöründen... Ve birkaçı da yakın doğunun çeşitli ülkelerinden geliyordu. Hindistan'dan gelen bir mektup, dünyanın en kalabalık Müslüman cemaatiyle tanışmak üzere beni oraya çağırıyordu. Mektuplardan biri de Tahran damgasını taşıyordu. Bir yıldan beri kendisinden haber almadığım yakın dostum, Ali Ağa'nın mektubuydu bu. Bu son mektubu açtım ve Ali Ağa'nın o görkemli, şikeste hattıyla yazdığı satırları okumaya başladım. Çok sevgili dostumuz ve kardeşimiz, Gönlümüzün sururu, Muhterem Esed Allah ömrünü uzatsın onun, Geleceğini aydınlatsın. Amin. Allah'ın selam ve rahmeti, Ebediyen üzerine olsun. Allah'tan size sıhhat ve afiyet vermesini niyaz ederiz. Bizden soracak olursanız, Allah'a hamdolsun, biz de iyiyiz. Sıhhatimiz yerinde. Geçen aylar boyunca hayatımızın içine girdiği karışık ahvalden ötürü size mektup yazamadık. Bir yıl önce Pederimiz rahmeti rahmana kavuştu ve biz büyük oğul olarak vaktimizin büyük bir kısmını ailenin işlerine bir düzen vermek telaşıyla geçirmek zorunda kaldık. Ve Keremi Bol Mevla bu hakir kulunun işlerini belirlenenin ötesinde asane eyledi de hükümet bu hakiri yarbay rütbesine terfi ettirdi. Buna ilaveten, ümit ediyoruz ki bu yakınlarda Mevla bize güzel ve iffetli bir hanım olan, kuzenimiz şirinle izdivaç nasip edecek de, böylece o eski, kararsız günlerimiz son bulacak. Sizin o dost gönlünüze de malum olduğu gibi, mazimiz hata ve günahtan pek hali değil. Fakat hafızın dediği gibi, bir tahta parçasını deryaya fırlatıp da, onun Kupkuru kalmasını isteyebilir misin Rabbim? Demek Ali a sonunda evlenecek ve aklını başına toplayacak. Onunla yedi yıl kadar önce sürgün edildiği Bem şehrinde ilk kez karşılaştığım zaman pek aklı başında biri değildi. O sıralar daha 26 yaşında olmasına rağmen geçmişi eğlen serüvenle doluydu. İktidarın Rıza Han tarafından ele geçirilmesiyle sonuçlanan politik karışıklıklara fiilen katılmıştı biraz fazla sefih bir hayat yaşıyor olmasaydı, Tahran'da pekâlâ önemli bir rol oynayabilirdi. Bem şehrine, İran'ın güneyindeki bu ücra köşeye sürgün edilmesinde, Tahran'ın sefahat alemlerinden uzaklaşınca, oğlunun ıslah bulacağını ümit eden, kaygılı ve nüfuzlu babanın parmağı vardı. Fakat Ali a, Bem'de de aradığını bulmuşa benziyordu. Kadın, rakı ve büyük bir düşkünlükle tutulduğu Afyon'un hülyalı dumanları. O tarihte, 1925, Teğmen rütbesiyle yörenin jandarma komutanlığını yapıyordu. Elimde, Başbakan ve diktatör Rıza Han'ın özel mektubuna dayanarak, Kirman Eyalet Valisi'nin yazdığı tanıtıcı mektubu tutarak, onun karşısına çıktığım gün, büyük Deşti Lut çölünü geçmek üzere olduğum günlere rastlar. Sivri, Kemerli yaprak kümeleri arasından güneş ışınlarının süzüldüğü, portakal, gül defnesi ve hurma ağaçlarıyla dolu loş bir bahçede buldum Ali'yi. Ceketsizdi. Çimlerin üstüne bir halı serilmişti. Halının üstünde çeşitli meze artıkları ve yarısına kadar içilmiş rakı şişeleri vardı. Ali, Ağa, özür belirteci bir tavırla, "Bu Allah'ın belası çölde şarap bulmak mümkün değil." dedi. Ve benim de bu mahalli rakıdan, insanın beyninde bir yumruk etkisi yapan bu keskin içkiden içmem için ısrar etti. Kirman valisinin mektubunu bir kuzey İranlının bulanık bakışlarıyla gözden geçirdikten sonra bir kenara attı ve böyle bir mektupla gelmeseydiniz de Deştülut'a yapacağınız yolculukta size yine katılırdım. Benim misafirimsiniz. Belucî çölünü tek başına geçmenize asla izin vermezdim.